Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin Amma ba'd Değerli kardeşler Riyaz-ı Salih'in adlı hadis kitabımızın Şerhini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 La ilaha illa bu arkadaşlar kişi bundan tövbe edecek. bu zikirde, bu tövbede günahların itirafı var Allah Teala'nın senin üzerindeki nimetlerinin itirafı var Allah Teala'ya sığınmak var. Bugün Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16. hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bera i̇bn Azib radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam El muslimu İzâ su'ile fil kabri Müslüman kimse kabirde sorguya çekildiğinde biliyorsunuz kabrin neyi var? Sorgusu var. Kabrin fitnesi var. İşte o fitne kabrin sorusu.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 Ne diyor Allah-u Teala? bil اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Teala iman edenleri iman edenleri بِالْقَوْلِ الثَابِتِ sabit, sağlam bir sözle ne yapacak? sabit kılacak, yani sarsılmayacaklar. Nedir o sağlam söz? Kelime-i Tevhid. Nerede? فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında وَفِالْ <Sars> <Ses> <Ses> <Ses> <Segt>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 Kabir azabı ile ilgili soru sorulduğu zaman diyorlar ki bunlar akide ile ilgili meseleler değil. Bir kimse iman etse de olur, iman etmese de olur. Bununla alakalı hadisler mutevatır değil. Yani hadislerin sahih olduğunu biliyor. Hadislerin sahih olduğunu biliyor. Ayetlerin bu konuda işaret ettiğini biliyor ama akli mantıki bir şeyden dolayı kabirde azap konusunu inkar etmeye çalışıyor. Yani dağı saklamaya çalışıyor. Dağı saklamaya çalışıyor. Bu hadis tasfikun aleyh. Allah Teala bizleri kabirde ve dünya hayatında ayakları sabit kılanlardan eylesin. Amin. Çok önemli arkadaşlar. 17. hadis Enes hadisi radıyallahu anh. An Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. kafir amile Kafir dünyada bir iyilik yaparsa kendine, ailesine, insanlığa bir güzellik yaparsa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 Diyor Aleyhisselam beş vakit namazın misali aynen, aynen şuna benzer beş vakit namaz. Kemelseli nehrin çarın, gamrin, yoğun suyu bol olan nehir, ırmak gibidir. Sizlerden birisinin diyor <gülüyor> kapısının önünden akan. rahmetullah. Hadi <gülüyor> kum yağrtesiliminu <gülüyor> kulla yaumin, beş merrat. Bunda diyor beş vakit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 İlla şefaahumullahu fi Allah diyor onları o 40 kişiyi, bu ölen kimse, kıyamet gününde ne var? Şefaat çıkılar. Hem yani bir fazilet, bir erdem. Ama o, o 40 kişiyi bulmak çok zor arkadaşlar. Yani bu ifadenin içine küçük şirk de girer, büyük şirk de girer, riyad da girer. Şimdi helal öbesi ki varın siz düşünün. Başı sıkıştığı zaman medet diyen, yetiş diyen, kurtar diyen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 İza ta ana yevmül kıyame dafa Allah ila kulli muslimen yehudiyan ev nasraniyan. Allah Teala diyor kıyamet günü olduğunda her Müslümana diyor bir Yahudi ve bir Hristiyan verir. Yani her Müslümanın yerine muahidin yerine bir Yahudi bir Hristiyanına ne diyor ateşe atar. Ve der ki Allah Teala Müslümana "Haza fika kukü minen Senin yerine cehenneme gidiyor baktırdı der. Yani bu giden Hristiyan, bu Yahudi cehennemden, bu Yahudi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 Evet, 22. hadis diyor ki İbn Ömer hadisi bu hadis. Kâle semi'tu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyurdu. Bakın yani bu babın sonunda gelecek hadis bir sahabe rivayet ediyor. diyor ki ya diyor bu söylediğin faziletler yani bir, sadece bunlar için bu kadar çok mu mükafat veriliyor? Sen duydun mu bunu gerçekten diyor. Az sonra gelecek hadis. Yani düşünün duyduğumuz, burada okuduğumuz, paylaştığımız sözler normal bir insandan sadır olan sözler değil. Nebevi sözler. Vahiyle konuşan bir insanın sözü bu. Diyor ki İbn-i Ömer şöyle derken işitti. Allah Sallallahu aleyhi ve sellem. Yudunel mu'minu yevmel kıyamemin rabbihi Kul diyor Rabbine yaklaştırılır. Kıyamet günü Rabbine getirilir. Hatta yada'ken fehu aleyh. Allah Teala diyor ta ki kulunun üzerine setrini örtüsünü örter. Feyqrirruhu bi zunubi tek tek günahlarını kabul ettirdi kula. Yaptın mı yaptın? Geri bir durum yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ya. Diller konuşacak. Deriler deriler konuşacak, değil mi? <gülüyor> Yer. Değil mi? Yevme tuhaddisu ahbaruha izâ zurziletil ardu zilzâlühâ. Yer sallandığında. Bu akracet ağırlığı <gülüyor> yer taşıdığı ağırlığı çıkarınca ne o ağırlık Ölüler. sonra takalü insanu malaha ne oluyor yani yer yüz sallanıyor içinden bir şeyler çıkıyor devam edin تحدثو اخبار işte o gün yer haberlerini sonacak sen tek başınaydın arabanla oradan geçiyordun ıssız bir yerdi kimse yoktu bir bakmışsın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 Çünkü yani sen kul olarak ne yapmadın? Günahının örtülmesi için gayret sarf etmedin. Tövbe etmedin. Allah sana diyor ki bu kuluna, ben diyor dünyada seni örttüm. Dünyada mı günahını örttüm. Ve ene akfiruhâ lekel yevm. İşte bugün de diyor, senin bugün günahlarını ne yapıyorum? Başlıyorum, mağfiret ediyorum. Fe yu'tâ sahîfetâ hasanâti. Böylece kul, kendisine verilir. İyiliğinin yapıldığı defter verilir, alırlar.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 Sen, sen de demek ki bu sözden bir şey anlamadın. 23. hadis Enne raculen esâbe min imra'atin kubleten. Bir adam gidip bir kadını öpüyor. Feeten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fe akbarahû. Peygamberimize gelip haber veriyor. Diyor ki Allah, Allah ben böyle bir şey yaptım. Günah işledim. Allah Teala'da şu ayeti indiriyor. Ve salate salâte tarafein Gündüzün iki vaktinde İki tarafında namazı kıl ve zulafem minel leil, gecenin sabaha yakın olan kısmında namaz kıl. Allah Teala böyle diyor. Peşinden bakın ayetin peşine diyor ki: İnnal hasenati iyilikler hasenat namaz gibi. İyilik denince aklı hep şey geliyor bizim milletimize. Namaz kılma, oruç tutma, ondan sonra zekat verme, hacca gitme, umre yapma. Ee, Yolda bir ekmek gördüğün zaman kenara kaldırın. Ondan sonra tamam sen iyilik yaptın. İnsanlara iyilik yap. Önce hasanat denince anlaşılan bunlar arkadaşlar. Namaz. Bak Allah Teala namazı iki günün iki vaktinde sabah ve akşam namazı kılıyor. Sabah yakın vakitte, gecenin sabah yakın vaktinde namaz kıl. Zira iyilikler bakın namazı Allah Teala iyilikler olarak. Zira iyilikler kötülükleri ne yapar? Yok eder, gider. Ne kadar güzel bir şey. Bak.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 الجميع demek tüm ümmeti كلهم bütün ümmetimizi bütün ümmetimizi bu hadis muttafakun aleyh Buhari ve Müslim'de. Demek ki şöyle günahlarını gözünün önünden geçiren arkadaşlar hepimiz bileceğiz ki hasenat iyilikler ne yapıyor? Kötülükleri alıp götürüyor, siliyor atıyor. Yarış yarış yapacağız. Namaz kılmada azimli olacağız. Namaz kılmaya artık böyle koşarak gideceğiz. Gece gecenin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 24. hadis Enes hadisi hadisine diyor ki bir adam geldi. Rəşılün ilən Nəbî sallallahu aleyhi və bir adam geldi ve dedi ki, ya Rasulallah. Asabutu hadden Ben bir suç işledim. Taburdu bu hadisin şerinde ilimehir diyor ki buradaki suç hani zina gibi hırsızlık gibi bir suç değil. Çünkü az sonra göreceksiniz bu suç düşecek. Adam zina ettiyse bu suç itiraf ettiyse daha artık kalmam.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 cezayı belirleyebilir imam, yönetici. Geliyor bu sahabe diyor ki bunun bu cezayı bana uygulay Allah'ın Resulü. O hadaratis salâ. Tabi o arada namaz vakti geliyor. Bakın namazı arkadaşlar. Fe sallâme a aleyhi ve sellem. Namazı kılıyor aleyhissalâtu Bekliyor. Boynunu bükmüş ceza bekliyor. Günah işlemiş. Gelmiş uslu uslu. Boynunu bükmüş. Namaz bitince kaleye Resulullah inni diyor ki aleyhisselatü vesselam tekrardan. şimdi bizden birisi olsa söyledim bunu karşıdan bir yanıt gelmedi tamam artık. Ört sen de susarsın. Açma bir daha değil mi? Adam diyor ki Allah nasır ey Allah nasır suç işledim onu bana uygula cezasını ver. Üstüne gidiyor sonra diyor. Temizlemek. Temizlemek istiyor. istiyor. Samimiyet yeter. Maiz gibi zina etmiş geliyor. Değil mi? Diyor beni bir öğrenci bana ben böyle bir şey yaptım. Resulullah Sahabeler diyor ki aklından, biz zannettik aklından şey var yani, sorunu var. Peygamberimiz gönderiyor sahabere, gidin kavmine sorun, problem, sıkıntı var mı kafada, akılda? Yok diyorlar ya. Israr ediyor yani. Öbür tarafa bırakmak istemiyor hesabı. Şimdiki insanlar, herkes öbür tarafa bırakmak istiyor hesabı. فَاَقِمْ ف۪يهَ kitab Allah Diyor ki, benim hakkımda diyor, Allah'ın kitabını uygulay Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona, hal هَذَرْتَ مَعَنَ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 O böyle kanaat yok. Halbuki durumuna bakıyorsun. Maşallah yani. Durumu güzel. Günlük geliri belli iyi. Ama adamla bir konuştuğun zaman ki diyorsun ki yani bu demek senin hamdın dilin ne olmuş? Kalbinden değil. Kalbinmesi emmesi lazım. 26. hadis. Bu da bizler için bir müjde arkadaşlar. Diyor ki Ebu Musa radiyallahu Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu.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 Hesaba çek. ve bil ki Rabbin senin o gece elini açmış, Rabbin elini açmış seni affetmek için bekliyor. Sen ne yapmalısın? Şöyle gece vakti kalk, istiğfar et. Ve bil eshar hum yastagfirun. Kullarından bahsedekken Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ne diyor? Seher vakitlerinde onlar ne yaparlar? İstiğfar ederler. Ve yapsuduye dehu bin nehâr. <gülüyor> Allah-u Teala gündüz elini açar.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 gündüz ne yapmış ona elini açmış onun tövbe etmesini bekliyor. Tövbe edecek. Tövbesini kabul edecek. Hatta tatlu aş min maghribiha. Bu böyle devam eder diyor Aleyhisselam. Yani sadece bir gün has bir şey değil bu. Bu böyle devam eder. Ne zamana kadar? Güneş batıdan doğana kadar. Yani güneş batıdan doğana kadar tövbe kapısı açık işte arkadaşlar. Böyle açık. Gelelim 27. uzunca hadiseye.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 Yoksa insanlık değerleri olarak iyi insanlardı. Mesela, mesela, yani yalan söylemiyor adamlar. bu Sıfen ne diyor? Radiyallahu anh, Habeşistan'a gittiğinde Necaş'ın yanına, Necaş soruyor ya, diyor adam yani Muhammed denilen kişi, sallallahu aleyhi ve sellem, nedir? Ne anlatır? Neyi emreder? bu Sıfen diyor ki, vallahi diyor, o gün ben diyor, Araplar arasında diyor, dili en iyi kullanan, bir insanım Arap dilini biliyorsunuz bazı insanların hitabeti çok güçlü. Kavminin Mekkelilerin bana yalancı demeyeceğini bilseydim, bak korktu şey ne? Yalancılık töhmet. Kınanma. Bunu diyor bilseydim o gün diyor ne yapardım? Necası orada sözümle büyülerdim. Ama yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü yaşadığı toplumlara ne var? Bir ahlak Etik diyorlar ya şimdi. esinli. Ya. Mekkeli bir adam yalan söyler mi? Hanımı Hint. Peygamber'e biat etmeye geliyor. Peygamber Aleyhisselam işte zina etmemeye, Allah'a ortak koşmamaya, zina etmemeye Hint diyor ki bir dakika. Hür kadın zina mı eder diyor. Yani hür kadın namusludur yani. Şöyle evet cariye bunlar meta. Kullanılır. Kullanılır. ama hür kadın yani, hür kadın yani şimdi bugünlerin, yani bugünün bugün insanlara bakın hür diye gezinen iki ayaklı insanlara bakın birçoğu cahiliye döneminin köleleri. Evet. Hint diyor ki, diyor şey mi eder? Demek ki sapıklıktan kasıt ne bu? E, abse ne diyor radıyallahu bu Bu Şir. ebineci şirk, şirk. İnne şirkele zulmün azim. Allah tohla diyor. Lokman oğluna tavsiye ediyor. Ey çocuk sana ne yapacağım? Nasihatte bulunacağım. Evet. La tuşşik billah. Sakın Allah ortak koşma. Çünkü, inne şirkele zulmün azim. Zulmün.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 Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz, caminin içine gidiyorsunuz, tavaf eden insanlar var, kapının önünde şekerler dağıtılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bunlar niye? Sorduğunuz zaman diyorlar ki, ya biz Allah'tan istiyoruz, buradakinden değil ki. Bir Mekkeli müşrik ne yapıyordu? Onun da söylediği söz şuydu, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunların yanında böyle şeyler yapıyoruz. فَسَمِعْتُ بِرَجُولِنْ بِمَكْكَةَ يُخْبِرُوا اَخْبَارًا Diyor ki, Mekke'de bir adam hakkında bir bilgi geldi bana. Kastettiği kim? Peygamberimiz.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 Kalite var dedik ya soruyor yani. Şimdi adam evliyayım diyor. Hop! Herkes <gülüyor> kalıyor ya ne neyle evliyasin sen? Ko konuşmuyorsun, sohbetin yok. Yaptığın şey halat ip atıyorsun. İlmin yok. Yani şimdi bakın peygamberin yanına gelmiş diyor. Sen sen kimsin? Nesin? Necisin peygamberim? Peygamber nedir? Cevap Allah beni gönderdi. Allah seni neyle gönderdi? Ne yani? Mesajın ne? Neye çağırıyorsun bakın? Diyor ki Aleyhisselatü vesselam, Erseleni bisulatil arham Akraba ziyareti Ve kesril evthan Allah'tan başka ibadetlerin her şeyin yıkılması emriyle gönderdi. Ve an yuvahhadallah Allah'ın birlenmesi, yalnızca te tevhid edilmesi. La yuşyiku bihi şey'e ve ona hiçbir şeye ortak koşmamak için gönderildi. Mesaj bu. Mesaj alındı. Fıtrat da var adamda. Fekultu lehu, fememmeake ala hâza. Diyor ki peki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 Mekke'de ambargonun yaşandığı, şiddetin yaşandığı bir dönem. diyor Ela hali ve halen diyor ki aleset benim ve şu insanların durumunu görmüyor musun? Lakin erc ilahle ke semi'te bi kad zahartu diyor kabilene ailene geri dön. Benim diyor zuhur ettiğimi güçlü olarak ortaya çıktığımı duyduğun zaman o zaman gel. Ondan sonra o adam da diyor ki, müsahabe gittim diyor Medine'ye. Gittim diyor ailemin yanına. Duydum ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Medine'ye gelmiş. Haberi geldi. Diyor akrabalarımın arasındaydım, duydum. Yani bakın, hayrı isteyen adam hızlı olacak arkadaşlar. Hayrın peşinde koşacak. Ya ben gittim adama bulamadım. Benimle de konuşmadı. Bana sonra geldi. Bir artık ben bir şey yapmam. Yok. Hayır isteyen adam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 Fadakaltu alayhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim, yanına girdim. Ve ya Resulullah etarufini. Dedim ki, beni tanıyor musun? Kime diyor bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e? Tanıdın mı beni? Kâle aleyhisselam diyor ki: "Naam." Evet. "Entel lazî laqîtani bi Mekke. Mekkedik aşar biştik sende." Kâle fekultu ya Resulullah, akhbirni emma allamakallahu ve Allah'ın sana öğrettiği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 Fıtratın şeyi bozulmamış o tarafı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başlıyor. Bakın başladı şey ne? Diyor ki, salli salates subhi, sabah namazını kıl. Bakıyor ki Aleyhisselatü Vesselam tevhidi biliyor. İman, fıtrat var. Diyor ki, salli salates subhi, sabah namazını kıl. Maksur ani salah, sonra diyor namazı kıldıktan sonra namazdan eline değinecek, namaz yok.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 ona taparlar güneşe taparlar Bakın burada çok önemli bir husus var. Sen Allahu Teala'ya ibadet etmek maksadıyla olsa bile Allahu Teala'ya halis halisane bir şekilde ibadet etmek maksadıyla bu vakitte ibadet etsen kalkıp nafile namaz kılayım desen olmaz haram. Niye? Çünkü bu vakitte kâfirler güneşe secde ediyor. Onlara ibadette benzemeyeceksin. Bırak kılık kıyafet yaşamı yaşam biçimini Allah'a ibadet bile edemezsin bu vakitte. bu vakit haram bir vakit yani. Evet. Tüm maksur, Sonra diyor namaz kıl. Biliyorsunuz işşak namazı var, duha namazı var. Yani güneş kaydıramış, bir mızrak miktar yükseldikten sonra sabah namazından sonra iki dakika namaz kılabilirsin. Fáinna salaté meşhûdatun mahdûra. Zira diyor bu namaz o vakitte yani.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 diyorsun maksurunu sala Zira diyor güneş tam tepedeyken İmam Neve rahimahullah diyor ki, nerediyor? Yani tam kuzeyi kuzey tarafına doğru güneşin kuzey tarafına doğru tam tepede olduğu henüz şeye yani e, doğuya yakın olmadı. Yani doğudan kopmuş gelmiş güneş, tam tepeye gitmiş kuzey tarafında tepede, tam tepede bu vakitte namaz kılınmaz. Çünkü diyor ki Aleyhisselam Hey cehennem O vakitte cehennem ne yapılır? Fokurdatılır, tutuşturulur ateş. Ya cehennem bilmiyoruz nerede ama yakınlarda bir yerde. Sıcağı geliyor. Öğlen vaktinde güneş oradayken ateşi ne yapıyor? Şiddetli. Şiddetli. Fezâ akbelel fey'u fey kelimesi Arapçada arkadaşlar. Arapçanın zenginliği. Gölge demek fey. Ama hangi gölgeye deniyor? Güneş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 ikindiye kadar diyor namazını kıl. Sonra diyor ikindi kıldıktan sonra diyor ne yapma? Namaz kılma. Ne zamana kadar? Hatta tagrube şevs. Güneş batana kadar namaz yok. Yine yok. Ve inna tagrubu beyne karne şeytan. Zira güneş şeytanın iki boynuz arasında batar. Ve hine irin yescudu lehel kuffar. O vakitte diyor kafirler güneşe ne yapar? Secde eder. Kale fekudu ya nebiye Allah. Dedim ki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 Burnuna su alır ve soru burnundan suyu atar da illa kharat khataya ve ve fihi ve Onun diyor yüzünün günahları burnundan, ağzından çıkar gider. O sularla birlikte. Fazilet'e bakın arkadaş, abdest'e bakın. Sonra idaqa salavaj rahullah. Allah'ın emrettiği gibi diyor, kul yüzünü yıkadığında abdest alırken. İlla karrat hatajajetihi, min atraf lhyetiihi malma. Sıklarından, yanıklarından sular ne abe, sularla birlikte yüzünü yıkadığında günahları dökülür gider. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dirseklere kadar yüzünü yıkadığında, kadar elini yıkadığında. İlla karrat Su ile birlikte diyor, parmak uçlarından. Ne var? Günahlar dökülür. Bakın arkadaşlar fazilete. edin. Sümeyyem sahu Sonra diyor başına ne var? yapar. İlla karrat hataya rasiy min etrafi şarhi ma alma. Saçının ucundaki saç tellerininle birlikte diyor ne var? Günahları dökülür gider. Sümeyyem siluk ademehi ilal kabein. Ayak bileklerine kadar topuklarla birlikte o bilek kemiklerine kadar diyor. Ayaklarını yakadığında ayak parmak uçlarından diyor sularla birlikte ne yapar? Onun ayakları iletir, günahlar Dökülür gider. Fe in huwa abdestten sonra kalkar namaz kılarsa fe <gülüyor> Allah teala Allah hamd eder. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve Allah senâ <'a hamd> eder ise ve meccidehu billezî huve lehu ehlühu Allah Teala hakıyla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 Kemiklerim diyor eridi, inceldi, ecelim yaklaştı. Vama bihajetun an akdibe ala Allah teala ve ala Rasul diyor ne Allah'a ne de Resulü'ne yalan söylemeye ihtiyacım var. Ben ihtiyacım yok. Ben ki Mekke'de Peygamber'i görmüş, Medine'de izini sürmüş bir adam. La ulam asmahumin Rasulillah sallallahu. Diyor ki bu hadis bak, bu hadisi diyor bir kere değil. İki kere değil. Üç kere değil sayıyor. Çünkü yedi kere duydum Resulullah'tan. Yedi defa duydum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu hadisi diyor. Ma haddestu bihi ebeden. Diyor, bu hadisi kimseye anlatmadım. Ancak ve lakinni semi'tu ekter min zalik. Bundan fazla da ne yaptım diyor. Duydum. Resulullah'tan birçok kere duydum diyor sallallahu aleyhi ve sellem.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 Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Diyor ki, Peygamber istesem şöyle buyurdu. aradı erâdallahu rahmete allah Teala rahmete ümmetin, allah Teala bir ümmete rahmet ederse, bir ümmete merhamet ederse, kabza nebiyyehâ kablehâ, o ümmetin ölümünden önce peygamberini öldürür, peygamberini alır aralarından. Zira diyor, allah Teala o peygamberi, fece'alâhâ, fece'alâhû lehâ fâratan ve selefen beyniyle. Kıyamet günü ne yapar?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 Abdullah bin i sözünü bir daha hatırlatıyorum. ve la, تَبْتَدِعُوا وَقَدْ كُف۪يتُمْ Enes bin-i Malik'in dediği gibi, o gün din olmayan, bugün din olmaz. olmaz. <gülüyor> o gün din olmayan, bugün din olmaz yani. Bu kadar açık arkadaşlar. O gün mevlüt yoksa bugün de mevlüt yok. Daha artık kurcalama, zorlama, çekme bir taraflara. O gün cemaatle topluca tespihat yoksa, bugün de topluca tespihat yok. Enes bugün halim sözünü söyledim sana. O gün din olmayan bugün de din, din. Olmaz. olmaz. Yine ne diyor Enes? Bu ümmetin sonu yani sahabeden sonra gelenler ancak bu ümmetin ne ile felaha erdiği ise ne ile felaha erdiyse onunla felaha erecek. Yani bu ümmetin sonra gelenlerin kurtuluşu önce gelenlerinin kurtuluşunu ne ile olduysa böyle olacak. Onların kurtuluşu ne ile oldu? Kur'an Esmenet evet. oldu. Ne Hint felsefesi, ne Yunan mitolojisi, ne falanca kavmin örf adet gelenekleri o günkü din neyse o dini kıyamete kadar yaşayanlar ne yapacaklar? Muzaffer olacaklar Allah'ın desteğiyle. Karşı başa kalacaklar, Allah'ın desteğini alacaklar. Ve ila erade helakete ümmetin bir ümmeti helak etmek istese Allah Teala Azzebehe, o ümmetin Azap eder. Ve Nebi Yuhay, pe pe peygamberleri de o ümmetin peygamberleri de o ümmetin azap gördüğünü müşahede eder, görür. İsrailoğulları gibi. Musa aleyhisselam aralarında ne yapıyorlar? Helak oluyorlar. Bir bakmışsın maymun olmuşlar, bir bakmışsın domuz olmuşlar.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 أشهد أن لا إله إلا الله وصلي